Handan Hanım, 12 yıllık evli bir öğretmen, eşi ise bir üniversitede öğretim üyesidir. Handan Hanım, evlilikleri boyunca eşi tarafından sürekli eleştirildiğinden yakınıyor, eşinin bencil, zaman zaman da kibiri davranışları olduğunu söylüyordu. Evliliğin ilk yıllarında her şeyin yolunda olduğunu, kocasının kendisiyle övündüğünü, kendisini beğendiğini ifade ettiğini söylüyordu. Fakat evliliklerinin ikinci yılında ilk bebekleri dünyaya geldikten sonra eşinin kendisini sürekli aşağılamaya ve eleştirmeye başladığını, yaptığı yemeklerden kıyafetlerine, kilosundan dış görünüşüne, kariyerinden mesleğine, ailesinden arkadaşlarına barıncaya dek her şeyi eleştirdiğini ve dalga geçtiğini anlatmaktaydı. Handan Hanım kocasıyla tartışmaya başladıklarında kocasının kendisine daha ağır ifadeler kullanmaya başladığını, kendisini beceriksiz ve yeteneksiz olarak nitelendirdiğini söylüyordu. Kendini ifade etmeye çalıştığında ise geçmişte yaptığı hatalarından ve kusurlarından yeniden gündeme getirerek her yanlışımda ben demiştim sana zaten diye üste çıkıyor diye anlatıyordu. Handan Hanım artık kendine olan güvenini kaybetmiş, evde herhangi bir sorun yaşandığında eşiyle konuşamadığını, duygusal olarak anlaşılmadığını ve kendisini yetersiz hissettiğini söylüyordu. Bununla beraber eşinin söylemleri karşısında kendisini daha da suçlu hissettiğini, artık zaman zaman onu da haklı görmeye başladığını dile getiriyordu. Bu gelgitler Handan Hanım'ın psikolojisini iyiden iyiye etkilemişti. Evet, bugün efendim narsis bir eşle evli olmayı konuşacağız. Bakalım Handan Hanım'ın yaşadığı bu problemli evlilikte uzmanımız bugün neler önerecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adım adım insan yine bir başka insan öyküsüyle geldi. Yüreklerinize dokunsun, zihinlerinizi açsın inşallah. Benzer sorunları yaşayanlara da rehberlik etsin gayesiyle bugün yayına bismillah diyelim. Efendim çok kıymetli konuğum, psikoterapist Melek Aslan Benzer bize eşlik edecek bugün. Handan Hanım'ın yaşadığı bu evlilikteki handikaplar neler, çözümler için neler yapılacak bunları konuşacağız. Sizler efendim bizlere adım adım Instagram hesabından ulaşarak sorunlarınızı. Sorularınızı yazabilirsiniz diyerek konumu tekrar takdim ediyorum. Menek Aslan Benzer sevgili psikoterapistimiz bugün bize eşlik edeceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim Tuba Hanımcığım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öykümüzü dinledik efendim. Evet. Konu biraz e, derin. Evet. Neresinden tutsak ne yapsak? E, derin, biraz yaralı, evet. e, biraz hararetli. Biraz işte belki öfkeli, pek çok duyguyu içinde barındıran evet. bir konu. İlişkiler açısından da bence oldukça etkileyici bir konu olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. Bakacağız, Bakalım o zaman Handan Hanım'la başlayalım mı? Acaba ben şunu merak ediyorum. Arkadaşlar da sosyal medya hesabımızı biraz bugün aktifleştirsinler. Çünkü şunu biliyoruz biz sosyal medyada uzmanlara, psikologlara, psikoterapistlere eşim narsist. Eşim narsist diye teşhis de konuluyor. Hmm. Söyleniyor bazı şeyler. Şimdi her bencil kişi narsist midir? Mesela bunları merak ediyorsunuzdur. Acaba Handan Hanım narsist bir koca ile 12 yıldır mu evliliğimde. Artık kendimden bıktım, hayattan bıktım diye yakınarak belki bir uzmana gidiyor. Bugün onun konusunu ele alacağız. Peki gerçekten acaba narsist kişilik nedir? Kimlerdir? Narsist koca örneği var bu öykümüzde. Peki narsist eş dedik biz. Kadınlarda da bunu görüyor muyuz? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, Narsizm dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bugün gerçekten bunu böyle bir açalım iyice. Enine boyuna konuşalım. Öykümüzü mü değerlendirelim? Yani ya Aslında ona... önce şunu söyleyerek girmek istiyorum e, Tuba. E, şimdi narsist eşi konuşuyoruz ama narsistlerle kimler evlenir? Çok Narsistli. Handan Hanım'ın bizim evet, cilcilikliği aslında. Evet. Yani çünkü herkes narsist eş seçmiyor kendine. Evet. Dolayısıyla narsist eşi konuşurken belki biraz da bunu konuşmak gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Evet. Yani dolayısıyla aslında narsist çok ben odaklı, çok böyle kaba tabirle söyleyecek olursak bir yapılanmaya sahip, bir kişilik örgütlenmesine sahip. Çok dış odaklı, yani biraz daha böyle sınırda kişilik dediğimiz, şimdi çok literatüre girmek istemiyorum ama kendini merkeze koymayan kişiler çok takılıyor narsistlere. Narsistleri çok fazla eş olarak seçiyorlar. Kendini yani Herkese koymayanlar derken neyi kastediyorsun? Şimdi? Anlasın ee, insanlar. Ben evet, bir kocayla nasıl evlendim? Yani, de bir şey var, bir delikler var da ben o yüzden o kara deliklere düştüm aslında bu adamla evet derken ya da o kadına evet derken. Evet. Ne o? Şöyle feda etmeyi çok seven bizim kültürümüzde de kadın erkek üzerinden düşünüldüğünde özellikle erkeğin narsist kadının buna maruz kalanmış gibi görünüyor olması işte bir, bir kere bizim toplumumuza ait bir feda etme kültürü çok fazla görüyoruz biz geleneğimizden gelen. İşte kadının yapıcı olması, yuvayı kurması, işte Alttan annelik olması. olması, alttan alıyor olması vesaire olması bunun şey beraberinde getiriyor. Aslında bu dış referans dediğim şey kendini merkeze almayan bir tür bencillik gibi düşünülmesin bu. Kendi kararlarını verebilen iradesi olan kendi seçimlerini yapabilen e, bir yapı demek. Yani bir karar verirken bir şey yapmak istediği zaman bir ötekine sormak. İstişare manasında söylemiyorum ama kendi içsel dünyasında ben ne yapmak istiyorum, gerçekten neyi tercih ediyorum bu hayatta gibi bir seçimi kendi içinde, kendi içsel referanslarında bulamayan kişilerden bahsediyoruz. Şimdi narsist de buna çok uygun bir tipoloji. Çünkü kontrol elinde bulundurmayı seven, karşı tarafı tahküm etmeyi seven, onun ne yapacağını belirlemek isteyen bir yapı. E şimdi biz de eş olarak... O kişiyi seçerken buna teşneysek eğer, zaten kendi içsel referanslarımıza ulaşamıyorsak eğer e ne yapacağız? Tencere kapak olarak bir araya geleceğiz. O çok uyumlu çift. Ee, bir hikayet ediyorlar bir süre sonra. Çünkü aslında e, hiçbirimiz yani yaratılış itibariyle Allah bir irade vermiş. Hayatın sorumluluğunu almayı e, bize şey yapıyor öneriyor ve dolayısıyla da emrediyor yani önermek de değil yani ondan sonra dolayısıyla aslında insan bir problem var burada diye içten içe hissediyor. Fakat bu konuda ne yapacağını bilmiyor belki bunu gerçek anlamda tanımlayamıyor belki ya da kendinde o gücü bulamıyor belki bunu yaşayan pek çok kadın var hatta zaman zaman benim bile yaşadığım bir şey olduğunu söyleyebilirim yani bu bir şeyin. Ha? Narsizm mi? Narsizm e, değil tam olarak ama, ama e, kendi sorumluluğunu semptomlar. almak. Evet Hı -hı. kendi sorumluluğunu almak doğru mu yapıyorum? Bu ilişkide bir problem bir şeyler oluyor ama e, gerçekten doğru tanımlıyor muyum? Çünkü çok fazla kültürel referansımız var. İşte annelik giriyor işin içine, evliliğin kutsallığı giriyor işin içine. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyor belki yani kadın ya da erkek. Kurban, e, yani o kurban rolündeki Hı -hı. narsizmin eşi, kurbanı rolündeki, evet. rolündeki kişiyi hepimiz anne olarak Hı -hı. zaman zaman düşünüyoruz. Kesinlikle. Ya da evde Tatsızlık çıktığı zaman acaba benim yüzümden mi oldu sorusu gelebiliyor. Kadınlarda bu daha çok olabiliyor. Kesinlikle. Yani. Evet. Ee, ikinci bir şey de şu. Belki konuşmamız gereken bir bu işte kendini referans alamayan kişi ve travmaya maruz kalmış bireyler narsistlere çok takılırlar. Evet. Yani çünkü travma insanı donduran bir şey insanın eylem gücünü elinden alan bir şey insan hareket etme kabiliyetini karşı koyma gücünü kendi savunma gücünü tüketen bir şey dolayısıyla şimdi de bir tür zorbalık hali aslında yani narsizmin dinamiklerini konuşmadan önce yüzeysel olarak baktığımızda bunu söyleyebiliriz yani narsist aslında kendini korumak için bunu yapıyor. Neden evet, Alttan alta. alta dağılmaktan koruyor aslında. Yani parçalanma kaygısı duyar narsistler genellikle. E, kontrolü kaybetme kaygısı duyarlar. Bundan korunmak için de karşı tarafı hükmetmek, karşı tarafı kontrol etmek, aslında bütün dünyayı kontrol etmek gibi bir e, motivasyon hissediyorlar için. En temelindeki şey narsizmin güçtür. Yani gücü kaybetmekten korkar. Çünkü o güç olmazsa eğer elinde yaşayamam diye düşünür. Yani zayıflık en büyük kabusudur bir narsistin. Dolayısıyla da bunu kaybetmemek için elinden gelen bütün çabayı sarf edecek. Narsistlerin ee, genelde kariyerlerine baktığımız zaman hep yüksek yerlerdeler mi? Evet narsistlerin Doktor örneği var e, tabii ki doktorları istat etmiyoruz bunu ama avukatı vardır ne bileyim hı. mühendisi vardır. Hep böyle bir kariyere gelmiş insanlar mıdır? Başarılı öyle? olma kapasiteleri yüksek narsistlerin. Çünkü o gücü sevme, gücü tapma, gücü aşık övülmeyi olma, evet, övülmeyi, görülmeyi sevme vesaire şeylerinden dolayı. Ama bütün narsistler başarılı olur diyemeyiz. Çünkü bunun toplumsal anlamda eğitimsel olarak destekleniyor olması. Gerekiyor. Her narsist o kadar şey olmuyor yani Farklı. işte e, avantajlı olmuyor, avantajlı bir şartları sosyal grupta ya da. doğmuyor ya da çok zeki olmuyor mesela. Dolayısıyla da e, e, şey olmuyor yani hani o kadar başarılı olamayabiliyorlar o zaman da antisosyal kişilik dediğimiz şeyler mesela ortaya çıkabiliyor. ne kadar ayrı işte ee, eğer evet. narsistik kişilik özelliği varsa şartları ise biraz daha iyi yerlere kanalize edebilirse evet kontrollü belki topluma faydalı olabilir. Evet. Nasıl olabilir? Ruhsal anlamda değil tabii ki Hı -hı. üretme anlamında. Üretme, üretme anlamında. Üretme iyidir, başarılıdır, iyi yerlerdedir, çok güzel koordine eder. E, ama aile hayatları hep ya da sosyal hayatları hep dağınık ve e, ruhsal anlamda parçalanmış kişiler olduğunu görüyoruz. Evet. evet. Yani zaten e, kuramcılardan bir tanesi narsizminin işlevsel bir kişilik bozukluğu olduğunu söylüyor. Tam da senin söylediğin bu şeye dayanarak söylüyor aslında. Evet. Yani başarılı olabilme, bir şeyleri yönetebilme, yani e, üretme kapasitesi. E, dolayısıyla da bu bir işlevsellik Yapımsal anlamda bir işlevsellik hı hı. ama o kişinin iç dünyası bakımından pek de işlevsel değil. Neden? Çünkü mesela çok başarılı iş adamları olabilir. Bazen, yani benim danışanlarım içerisinde de var böyle insanlar. Belli bir yaşa geldikten sonra dağılmalar başlıyor. Neden? Çünkü ne yaparsanız yapın başarı sürdürülebilir bir şey değil. Yani şey. evet inişleri olan bir şey ve gençlik gitmeye başladığı andan itibaren zaten fizyolojik olarak çökme ile birlikte yaşlanma bir kayıp çünkü narsizm kayba tahammül edemez. Şimdi başarı kaybetmedi diyelim ki çok büyük bir başarı elde etti ama e, illa ki bir şeyini kaybedecek bu narsist. Yani insan çünkü kayıp üzerine kurulu bir varlık olduğu için hiçbir şey kaybetmese gençliğini kaybedecek. Şimdi gençliğini kaybetmek de narsizm için korkunç bir şey. Ee, çünkü görüntüsünü güçlü, kaybediyor. Gençli, yani eşitçe evet, Kesinlikle gücünü kaybediyor, sağlığını kaybediyor, hayatını kaybedecek yavaş yavaş. Ve ölüm çok zaten kaygı veren bir şey. Ee, son çünkü. Son çünkü bitiş ve... Kontrolün kaybı aslında yani en çok korktuğu şey zaten onu kaybetmek ya yani ne güç kalacak ne kontrol kalacak. Hı hı. Dolayısıyla da ne kadar başarılı olursa olsun zaten adım adım giden hayatın kendisi günün sonunda o narsisti bizim kapımıza getiriyor maalesef. Ee, panik atakla getiriyor ondan Aa, sonra. narsist ya bende narsizim var diye gelmiş. Gelmez biraz. asla gelmez. Ülmezler evet, de zaten. Evet, evet. Ee, o zaman biraz şöyle Handan Hanım öğretmen. Okay. Kariyer sahibi. Evlenmişler. Eşi de bir doktor efendim. Ve 12 yıllık evlilikte aslında yeni başlamıyor bu eleştirmeler, aşağılamalar, hor görmeler. İkinci yılda bebek sahibi oldukları anda tabii ki Handan Hanım öğretmenliğe ara veriyor, eve çekiliyor, bebeğine bakıyor, haliyle kariyerine, mesleğine bir ara veriyor. Ve bundan sonra tabii ki kilo artışı olabilir. Ee, bütün Türk erkekleri acaba bunu sorun mu yapıyor? Ya da bu kadar her doğum yaptıktan sonra kadınlar aşağılanıyor, eleştiriliyor mu? Hı hı. E, değil tabii ki. Burada çok şiddetli boyutta çünkü. Tabii. Ve hadi iki yıl bebek artık... Hani... Büyüyor, 4-5 yaşına geliyor. Neden hala kocasındaki bu aşağılamalar devam edebiliyor? Ee, bunları da aslında bakmak gerekiyor. Şimdi bu evlilik nasıl toparlanır? Handan Hanım gelse bize, anlatsa bunu öyküsünü, hı hı. anlattı. Hı hı. Biz ne yapacağız? Ee, gerçekten beceriksiz, yeteneksiz olduğunu düşünüyor. Özgüveni düştü, mutsuz, eleştiriliyor. Narsist bir eşle nasıl yaşanır? Biraz da buraya girelim. Ee, Narsist bir eşle yaşamak çok zor. Önce onu söyleyeyim. Yani nasıl yaşanır sorusunun tam bir cevabı yok. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Şimdi burada Handan Hanım'ın yaptığı şey aslında yine çok tipik bir Türk ailesi hikayesi bu. İşte erkek var işte sosyal alanda işte çalışıyor. Kadın da çalışıyormuş hasta kadar çalışmıyor da olabilirdi. Çalışmıyor olsaydı mesela akademisyen bir erkek seçmişsin. Çok anlamlı geldi bana çünkü bana böyle çok hikaye geliyor. Sen de muhtemelen kendi alışan Ay, evet, akademisyen. evet. biliyorsun. Akademisyenlerde de çok görüyoruz bazı meslek evet. Var. Var, bazı maslak gruplarında var ben de yani, gözlemledim bu bununla ilgili araştırmalar var mıdır yok mudur bilmiyorum şimdi böyle şeyde yapmayayım çok ama ee, akademisyenlerle ilgili akademisyenlerin çocuklarından duyuyorum ben özellikle bu hikayeleri eşlerinden ziyade evet e, çocuklarına karşı eşlerine karşı yapıyorlar bunu genellikle e, dolayısıyla orası biraz yani e, anlamlı bir seçim olmuş diye düşünüyorum çünkü biraz böyle hani akademi entelektüel olarak üst bir seviye şimdi narsizm çok besleyen bir tarafı var doğal olarak e, kadın öğretmen Kabul edilebilir bir narsist için ama e, yani son, daha iyisi olur. Daha iyisi olabilir. Ya da zaten öğretmenlikten artık vazgeçmiş kendini yeterince geliştirmiyor. E, i̇şte evinin kadını üste olmuş, çıkmıyor. evet, üste çıkmıyor, ilerlemiyor. Şimdi kadının burada bakması gereken şey gerçekten mesleğinden vazgeçmiş. Neden vazgeçmiş? Tamam, çocuk olmuş, evet, tabii ki çocuğun anne ihtiyacı var vesaire falan ama hayat devam ediyor. Yani dün bir e, terapist arkadaşla konuştum, çocuklara çalışan. E, bir şeyim arkadaşım. Şunu konuştuk, kendisi şunu ifade etti. Yani aslında çocuk merkezli bir hayat bizim kültürümüzde çok yerleşmiş ama kesinlikle çok yanlış bir şey diyor. Yani çocuklara çalışan ve oldukça da tecrübeli birisi bunu söyle. Hani isim vermek istemiyorum şu an ama. Ee, yani dolayısıyla aslında kadının yaptığı bu şey kendinden vazgeçme hali. Yani o başta bahsettiğimiz feda etme hali. Şimdi feda ediyorsun ama neyi feda ediyorsun? Ee, dolayısıyla e, kendini korumakla yükümlü. Kadın da erkek de. Ya yani bu sadece kadına az bir şey değil. Biz daha çok maruz kaldığımız için bunu daha çok. Yani insanlar erkekler için de var bu arada. Değil mi? Karısı istediği ama, için, tabii tabii. Vazgeçen erkekler de var. borcunun altına giriyor, ödeyemeyeceği borcu. Karısı bir ev istiyor. Evet. Adam ödeyemeyeceğe borcun altına evet. girebiliyor, kıt kanat evet. geçiniyor, stres altında gece yatamıyor uykusuz, uykusuzluk e, hat safhada olabiliyor, gergin olabiliyor. Niye? Eşi çünkü o evi istedi, işte evet. krediler diler çıktı ya da o arabayı değiştirdi, Hı. evdeki eşyaları değiştirdi. Bence erkekler de bu konuda bir, bir şeye maruz kalabiliyor e, daha üste gitmeye. Burada erkek de kadına vazgeçmeyecek çok güzel bir mesaj, evet. çok eşit adil bir şekilde Kesinlikle. yaklaşmak önemli bizim evet. için. Yani çünkü o vazgeçmeler başladığında e, gerçekten e, bir şeyler birikmeye başlıyor ilişkinin içerisinde. Yani vazgeçiyoruz kendimizden ama hiçbir zaman gerçek anlamda işte böyle bir gönül ferahlığıyla Aa evet ya ben bunu istiyorum diye vazgeçmiyoruz zaten vazgeçerken. Bir şey kalıyor içimizde, bir burukluk kalıyor. tamam Belki ilkinde o kadar önemsemiyoruz ama bu 1, 2, 3, 5 olmaya başlayınca bu biriken bir şeye dönüşüyor. Ve işte 3 sene, 5 sene geçtiğinde artık bir tükenmişlik. Ondan sonra işte Handan Hanım örneğinde olduğu gibi çekmiş çekmiş çekmiş bir yere kadar anlamlandıramamış ne olduğunu ama artık en sonunda belli bir noktaya gelmiş hikaye ve kendini tükenmiş hissediyor. Ne yapacağım diye düşünüyor. Aslında yapacağı şey bizi burada e, yanıltan şey şu. Karşı tarafı düzeltmeye uğraşıyoruz. Yani <gülüyor> Kocu, bu kocayı ne yapacağım? Evet. Ne yapmalıyım da bunları bana yapmamalı? Evet. Ne bir bakış açımız var. Peki bunun yerine ne koyacağız o zaman? Bunu yerine ne koyacağız? Ben kendimi nasıl güçlendirebilirim? Ben kendimi nasıl iyileştirebilirim? Ben kendimi nasıl merkeze alabilirim? Hı hı. Ee, şimdi burada en çok yine karışan ve en çok soruya dönüşen şeylerden bir tanesi bunun adı bencillik mi? Ee, yani bunun adı bencillik değil. Şimdi evliliklerin e, tamamında gördüğümüz şey şu. İki kişi yoksa zaten bir ilişki mümkün değil. İki kişiyle kurulan bir şey, e, ilişki. E, dolayısıyla sen ve benim inşa edilmiş olmam lazım ki bir ilişki kurabilelim biz. Dolayısıyla sen yoksan ya da ben yoksam eğer zaten bunun bir ilişki olması mümkün değil. Burada patolojik bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla senin kendini inşa etme sürecin, kendini var etme sürecin, bu varoluş da gerçekten çok felsefi bir şeyden bahsediyorum. Yani Öyle e, bir insanın... yılda değil aslında evet, var varoluş var ya da bir meslek sahibi olmak da değil. Değil, asla Farklı, değil. Çok derinlerde evet, bir şey. Biraz onu de. anlatalım ama ki hanımefendilerimiz bu var olma gayretinde hmm. olanlar için bir yol olsun, bir rehber olsun. Hı hmm. hı var ee, yani, yani Belki söyleyeceklerim vardı araya bunu soktum evet, ama. Evet, evet. Önemli bir şey. <gülüyor> Peki, ne? Tamam söylediniz geçtiniz ne oluyor <gülüyor> diyecek benim kitlem. Evet. Biliyorum onları. Yani şöyle varlık nasıl, nasıl anlatsam yani doğduğumuz andan itibaren aslında kimse bize var muamelesi yapmamış tamam bir yandan çocuğu merkeze koymamak gerekir diyorum ama Hı. bir yandan çocuğu adam yerine de koymak gerekiyor. Hı. Yani çocuğu merkeze koymamak çocuğun yönettiği bir hayatı sürdürmemek anlamına geliyor. Hı. Ama çocuğun bir kimliği kişiliği olduğunu bir eradesi olduğunu da fark etmek gerekiyor. Onu e, onore etmek gerekiyor. Yani çok basit bir şey bu çay mı içersin kahve mi diye işte önüne getirip bir şeyi koymak yerine onu seçim sunmak gibi bir şeyden bahsediyorum. Şimdi varlık hikayemiz ve varlık mücadelemiz buradan başlıyor aslında Tuba. Hı. Yani dolayısıyla bu bize yapılmadıysa eğer var hissetmiyoruz zaten hiçbir zaman kendimizi. Yani bir hayalet gibi düşün. Kendini bir hayalet gibi düşün. Her şeye maruz kalan, önüne ne getirilirse yiyen, ona ne sunulursa kabul etmek zorunda hisseden. neden Böyle büyütülmedik mi hepimiz? Yani... Ee, çok azdır böyle büyütülmemiş bizim kuşakta insan. Çünkü benim anne babam ve onun kuşağı bunu biliyor çünkü. Yani hani e, suçlamak için yargılamak için söylemiyorum. Evet, çünkü yani ne, ne, neyi soracak yok ki? Kültürde böyle bir şey yok. Yani hani e, artık geleneksellik diyebilirsin bunun adına ya da işte Doğu toplumlarının belki işte o hani büyük büyün işte küçük büyüğe saygı duyması, hürmeti vesairesi diyebilirsin. Ee, utanç giriyor burada işin içine belki travmalara bağlı bir takım hikayeler var. Dolayısıyla ben varım yani benim bir iradem var, benim bir etki gücüm var. Şimdi bunu hissedemiyor kadın tamam mı? O soruların kaynağı burası. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Aslında bu soru bile buradan geliyor. Çünkü aslında o sorunun arkasında ne yapacağı ya bir şey yapabileceğine dair bir inancı yok. Ee, yani o, o şeyi e, ben bir şey yaparsam e, bu ilişkiye bir değişikliğe sebep olabilirim. Benim bir etki gücüm var. Ee, gibi hissedememekle Bununla ilgili şey. inanması gerekiyor öncelikle. Evet buna inanması gerekiyor. Yani buna inanmak da şu bu bir realite aslında hepimizin etki gücü vardır. Bizim bunu hissedemiyor olmamız bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü biz bir insanız Allah bizi yarattı. Dolayısıyla ben şu anda burada konuşuyorum ve ben konuşurken sende bir etki uyanıyor. Sen konuştuğunda bende bir etki uyanıyor. Dolayısıyla her şey birbirine etkiliyor zaten. Bu etki gücü gerçekte var sadece bunu keşfetmesi gerekiyor insanların hı hı. yani. Ee, bu kadar etkisiz değiliz. Yani o adamı da değiştirebilirim ben. Hı -hı. O adamı bırakabilirim değiştiremiyorsam. Değiştirmekten kastımız ee, davranışları e değil aslında. Bana olan etkisini değiştirmekten bahsediyoruz. Tabii tabii o Adam bütün Yani doğru de bırakılabilir, devam Ama. edilebilir, görmezden gelinebilir, evet. yarsızlaşılabilir evet. ya da kendi hayatına odaklanılabilir. Ee, bir cümle yerine bir kelime ile iletişim kurulabilir, devam ettirilebilir. Seçim de yapmak burada önemli. Şimdi çocuk için evliliğe devam eden bir kültürümüz var bizim. Ben burada ne söylüyorum biliyor musun? Bilmem, ne düşünüyorsun? <gülüyor> Öyle bir bakıyor ki bir gözle. Söyle bakayım. <gülüyor> ne çok merak, merak ediyorum. Ettim. Ben senin düşünce olarak da merak ediyorum. Ben diyorum ki mesela bazı hanımefendiler anlatıyor anlatıyor. Düzelmeyen bir evlilik var. Patoloji. Hiçbir yerinden tutulmuyor. Bir evlilik nasıl düzelir? Aynı zamanda evlilik danışmanlığı da yaptığım için. <gülüyor> Karı koca iradelerini eline alıp yahu hanım yahu bey. Bizim bir sorunumuz var. Biz bunu halledemiyoruz. Gel bir yardım alalım deyip kol kola gelip hadi hatta saç başı da gelebilir. Hiç fark etmez ama ya ge gelsin kocasının karşısına bana şikayet etsin sorun değil ama gelsin ve düzeltme niyetiyle olsun. Bunu yaparız. Evet. Bu da yok evlilikte. Evet. Hiçbir niyeti yok. Evet. Kadın diyor ki ne yapacağım ben diyor. Bu eli niye devam ettir çocuğum için? E o zaman niye kocandan bir şey bekliyorsun? Sen zaten annelik için devam ediyorsun. Evet. O zaman annelik evet. rolünü evet. evet. üstleneceksin. Yani kocandan bir şey beklemeyeceksin dediğim zaman çözüm bu mu Tuba Hanım diyorlar. <gülüyor> bu çözüm bu. Yani düzelmeyen bir <gülüyor> evlilik. Adım adım at, atmayan bir eş varsa. Aynı şekilde erkekler de öyle. Hı. Çocukların babasız büyümesin. Ben boşanırsam karım biriyle evlenir, üvey Şu, baba gelir zihniyeti. Şöyle belki adım attırmaya da takmamak lazım çok fazla. Hı hı. Şimdi or oraya takılıyoruz çünkü. Hani Evleni karşı zıt için. ne adım attırmaya takılıyoruz. Hı hı. Sana. getirmem lazım onu evet, gibi. Aynen. Evet aynen hani gelmeyebilir. Şimdi bu binatlaşmaya da dönüşebilir. Evet. Bu evliliğin bir çatışma alanı haline gelebilir. İlişkinin bir çatışma alanı haline gelebilir. O gelmiyorsa o gelmediği halde sen ne yapacaksın? Belki bunu biraz yönelmek gerekiyor. O, o gelmiyor olabilir. O zaman sen kendini iyileştirmeye bakacaksın. Çünkü zaten şey gibi bir şey bu yani hani kelebek etkisi gibi bir şey. de bir şeyler oldukça orası değişiyor. Yani hiçbir şey olmasa bile yani şöyle bir şey oluyor ee, o ilişki e, senin kafanda başka bir yere evriliyor yani. zaten. Sen onu başka bir yere oturtmaya başlıyorsun Verdiğin değer ve önem e, değiştiği için davranışlarında da yansıyor değil mi? Evet şöyle mesela. Gergin olmuyorsun kocana karşı. Adam seni da. aşağılıyor ya da kadın seni aşağılıyor diyelim. Ondan sonra baştaki pozisyonunda sen gerçekten kendini değersiz ve aşağılanmış hissediyorsun diyelim ki ama sonra gittin kendinle çalıştın kendi varlık mücadeleni verdin artık şunun ayrımına varıyorsun bu onun patolojisi. Bu benim değersizliğim değil. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Bunu bununla yol almak işte bir yani terapi süreci. Evet. Ya da kendi kendi iyileştirebilecek yolları, yöntemleri bulabilmek. Bir kitapla da olacak bir şey olmuyor. Evet. Yaşayarak ve tecrübe ederek ama ne kadar enteresan. Bunu, bunu söylediğiniz bu cümle aslında şifalanmak aynı zamanda evet. psikolojik olarak. Evet. Tabii buna nasıl gidecek narsist bir eşle? Hadi yani Handan Hanım o sürece Hı. yani kocamın problemleri benim değersizliğim, benim kıymetsizliğim değil. Şu da olabilir yani Handan Hanım… Işte... En önemli önerim şu Hı. yani illa somut bir öneri verecek olursam eğer. Tamam narsist, somut olsun. Evet narsistle e, ilişki kuran partnerin e, genellikle yaptığı şey başta da söz ettiğim gibi narsist, <gülüyor> narsistin en… Basit tanımı şu zaten mitolojideki Narkisos hikayesinde işte nedir kendine aşık. Bütün libidinal yatırımını, bütün sevgi yatırımını nesneden ziyade dış dünyadan ziyade kendine yapan bir insandan bahsediyoruz. Ben ne kadar güzelim, bana hayranlık duyulsun zaten ben kendime hayranım. Çocuksu bir şey aslında çocuklar aynada kendilerine bakarlar ya. Onun gibi bir şey yani 60 yaşında, 50 yaşında, 45 yaşında adam fark etmez. O da aynı şekilde kendine hayran, kendine hayran olmaya çalışıyor sürekli. Bunun önünü kesecek her şey onun için müthiş tehdit edici. Şimdi dolayısıyla bu kişi, bu kişinin kurbanı da ona hayran olmak zorunda. Ee, eğer bunu besliyorsa o ilişki sürüyor. Ee, en önemli şey yatırımını bu adamdan, bu kadından çek. Yani duygusal yatırımını çek. Bunu illa boşanma vesaire Hı -hı. gibi söylemiyorum. Hı -hı. Ona gidip e, bu yatırımı yapmak yerine, ona göre hareket etmek yerine kendine yatırım yapmaya başla. Hı -hı. Şimdi somut olarak yapılabilecek en doğru şey bu. O adamı çekeyim, kolundan terapiye getireyim. Zaten ağır narsistse bunu yapmak mümkün değil. Asla gelmez. İli bir ne akademisyen. Yani. Ya akademisyenler mı? de şundur. Aşağılanma olarak. Evet. onu algılar çünkü psikolog kim ya? Hani tamam, ne yapmış? Ben yıllardır okumuşum, doçent olmuşum, profesör olmuşum. Psikolog mu benim benim sorunum yok ki gibi. Ben bunu duyduğum bazı e, hanımefendilerin akademisyen eşlerinden e, hmm. duyduğumu biliyorum. Yani e, psikoterapistleri psikoterapiyi gereksiz ve e, çok da önemli bir şeyden hmm. saymayanlar da var içinde bunu da hmm. söylemiş olalım. Narsiste gerçek bir narsiste zaten sen kimsin ki? Hmm. Yani sen ona ne öğretebilirsin? Yani mümkün değil öyle bir şey. Hı -hı. Bu önemli. Ee, şimdi biz Handan Hanım'a bunu söyledik. Peki Hı -hı. şöyle biraz e, şey yapalım. Narsistler ya. Hep narsistleri kötüledik konuştuk. Şöyleler böyleler. Gerçekten... Ben seviyorum bu arada e, narsist. Narsistleri nasıl seviyorsun? <gülüyor> Var mı öyle böyle etrafında narsist Var, olduğunu düşündüğün? mu? Var. Nasıl anlaşıyorsun? Ee, şöyle yani bir zaten işte o döngüye girmemek mesele. Ee, ya bu da öğrenilen bir şey açıkçası. Yani narsistlik manipülasyona... Gelir insan çünkü şeydir yani çok zordur ona gelmemek çünkü çok çeşitlidir yani işte sizi iltifatla manipüle edebilir yani iltifata boar hediyeye buar yani iyilikle manipüle edebilir onu aşağılayarak ve değersizleştirerek manipüle eder. Yani dolayısıyla böyle kendi etrafında dönmeniz için bir şekilde manipülasyonun çeşitli yöntemlerini kullanır. Şimdi bunu hissettiğimizde bir kere zaten merkezinden kaydıran bir şey insana. Burada bir şey oluyor diyorsun. Neden? Çünkü empati yapamaz narsist. Tamam mı? Yani sana yönelmez, sana bakmaz, seni önemsemez. Dolayısıyla da hani önemsenmediğini, yani bir ilişkide sana alan açılmıyorsa eğer bir narsistle karşı karşıyasın. Eğer buna göre hareket etmeyi başarırsan eğer onu da iyileştirirsin. Ama buna göre hareket etmek için kendini iyileştirmiş olman gerekiyor. Dolayısıyla narsistlere şu noktadan baktığımız zaman belli bir yere belli bir olgunluğa geldiğinde acımaya başlıyorsun aslında. Çünkü o kadar korkuyor ki narsizmin arkasında çok derin bir korku yatar. Neden? Çünkü çok erken dönem patoyisttir narsizm. 0-1 yaş döneminde nedir bebek dünyaya gelir. Dünyanın geri kalanı yoktur bebek için. Sadece kendisi vardır. Kendi açlığı vardır. Ciyak ciyak bağırır öyle değil mi acıktığında? Çünkü kendi bedensel acısını hisseder sadece. Aslında narsizmin yaşadığı narsistik kişinin yaşadığı şey bir de bu. Bir empati yok ki. Ta evet tamamen, i̇şte tamamen yok yani. Tamamen kendi acısına odaklı. Tamamen kendi acısını yaşıyor aslında narsist dediğimiz şey. O öfkesi, o manipülasyonu, o bağırması bana bak benle ilgilen. Benle ilgilenmezsen ben ölürüm, ben yaşayamam. Şey. Evet mesajı veriyor aslında. Yani çok böyle o gücün arkasında çok zayıf, gerçekten çok bakıma muhtaç, ilgiye muhtaç. Kendi işini asla yapamayan, bir öteki olmadan yaşayamayan bir insan. Ee, Aslında var. bağımlılık e, olduğunun için çok bağımlılık. enteresandır. Narsistler çok güçlü, böyle işte krallar gibi yaşayanlar, hiç kimseye eyvallah olmayan gibi düşünülüyor toplumda. Aslında e, bağımlı olduğu kişi eşi ise şahit, karısı kocası ise onsuz bir hayat bitiyor. O yüzden boşanmaya kalkan kişi e, boşanamıyor. O bağımlı kişi bağlıyor onu, evet. davranışlarıyla bağlıyor. Belki bir iltifat, bir hediyeyle bir gece gönlünü alıyor. Ama ertesi gün, ertesi hafta öyle bir şekilde ters dönüyor ki her şey. Siz kendinizi dünyanın en berbat halinde buluyorsunuz. Söyliyorsunuz ki ya işte idare edeceğiz. bazen iyi oluyor ama. Ya beni Hı. övüyor ama beni sevdiğini söylüyor ama bana geçen hediye aldı ama gibi. ya bu yüzden 12, 20, 25 yıl boyunca sürüyor. Sürüyor. Niye bu kadar sürüyor? Hani belki o akıllarını. E çünkü muhtaç bir... olduğu için aslında onu orada da tutmaya çalışıyor bir şekilde. Hı -hı. Yani ma manipülasyonla diyorsun. yapıyor, vesaireyle yapıyor. Belki ben, şeylerden birisi de bu olabilir. Önereceğimiz şeylerden bir tanesi de bu olabilir Tuba. Yani narsist bir eşle bir arada olduğunu düşünen kişi ona maruz kal kalıyor bu net ama kendine şunu söyleyebilir aslında bana muhtaç ben olmasam yaşayamaz çünkü narsizm enerjisini bir ötekinden alır tıpkı bir bebek gibi nasıl bir bebek annesi olmadan yaşayamaz ölür narsist de ruhsal olarak ölür bir öteki olmazsa eğer dolayısıyla bir ötekiyle ile bir manipüle ederek onun varlığı üzerinden kendini var eder o yüzden narsistik bir şeye maruz kalan kişinin kendine belki bunu hatırlatması gerekiyor ben ona muhtaç değilim o bana muhtaç o beni üzerimden kendini var ediyor evet. Ödediği bedeller var ama bu uyanışı yaşamayan eşler. Hı. Erkek kadın fark etmez cinsiyet üzerinden gitmeyelim. Narsis bir eşle evliyse nasıl bedeller ödüyor? Ağır. Bu yani bu farkındalığa erişmediyse eğer bir kere zaten çok ciddi bir değersizlik hissi yani bir nasil yaşamanın en önemli bedellerinden bir tanesi budur. Değersiz hissedersin kendini çünkü sen yoksundur. Yani zaten yok olmaya alışmış birisi bunu çok fark etmeye de bilir. İçten içe bir şeyler yanlış gidiyor ya diye düşünür ama e, zaten varlığı hiç onaylanmadıysa işte empati yapılmadıysa anlaşılmadıysa bugüne kadar e, bu ilişki ona normal gelecek. E, yani adını koyamayacak. Ama zamanla tükenmişlik hissetmeye başlayacak. Çünkü her insan var olmak ister yani. Hepimiz tanınmak istiyoruz, bilinmek istiyoruz, görülmek istiyoruz, değer görmek istiyoruz, sevilmek istiyoruz. Bunları hiçbir zaman beslenmediği bir ilişkide ne olacak artık yavaş yavaş? Kadın da belki kendini çekecek ilişkiden ya da ne bileyim işte belki çöküşler yaşayacak, belki fizyolojik hastalıklar yaşayacak. Bu da mümkün yani. Hiçbir zaman bu sözler olarak açığa çıkmıyorsa eğer bunun bir takım bedelleri var. Evet, yani Daha önce e, konuştuk yayınlarda fibromiyajinin. Evet fibromiyajı, fibromiyajı. evet fibromiyajı olabilir ondan sonra işte mide rahatsızlıkları varsa, rahatsızlıkları cilt rahatsızlıkları olabilir. E, yani çok daha ağrına gidersek çok ağır stresler biliyorsun kansere kadar vesaire falan kadar götürüyor insanı. Yani dolayısıyla çok dikkat etmek lazım yani çok çok, çok sinsi bir şeydir narsizm. Yani şu önemli bir şey sanıyorum ilişkide sana alan açılıyor mu sana fikrin soruluyor mu? Aslında bu narsiz bir eş değil ya. Bütün evlilikleri baz alarak söyleyelim bunu. Tabii ama işte narsizm karışınca eşin içine bunlar hiç olmuyor tuba hmm. Anlatabiliyor muyum? Öbürlerinde ara ara bulabiliyor belki. Ya hiç olmuyor bunlar. Evet öbürlerinde belki biraz daha bir dakika tamam haklısın. Mesela narsizmden böyle Hı -hı. bir şey duyamazsın. Haklısın kelimesini. Asla mı? duyamazsın. Narsizmden yani, neleri söylemez? Neleri söylemez. Haklısın demez. Senin ne ihtiyacın var demez. Nasılsın demez. Dese de çok yüzeysel hani böyle günlük konuşmanın bir parçası olarak mekanik olarak. Bunu söyler. Gerçekten senin nasıl olduğunu merak ederek bunu sormaz. Ondan sonra e, onun yani birinersizle konuşamazsın, kendi ifade edemezsin. Ondan sonra kendi duygundan ona bahsedemezsin. Tıpkı bir duvar gibidir. Yani narsistik füzyon diyoruz biz ona. Böyle bir duvarın arkasında sanki. Yani söylediğiniz her şeyin ona böyle çarpıp çarpıp geri döndüğünü hissedersiniz. Ve bu müthiş çaresizlik hissi yaratır sizde. Yani bu önemli bir şeydir mesela bir narsistle karşı karşıya olduğunuzu anlamak için. Müthiş çaresiz. Ya yani bir şey anlatmak istersiniz ona. Ama anlamayacağından o kadar emin olursunuz ki içten içe. Mesela bazen duyuyorum ben danışanlarımdan. Kendim de yaşıyorum bazen. Yani birine, biriyle bir şey paylaşmak istiyorum bir konu hakkında ilişkimizle ilgili bu ne ya gibi bakıyor. Ee, aynen öyle. Yani anlaşılmayacağından %100 eminsindir. O yüzden artık zaten konuşmamaya başlarsın. Ar makas iyice açılır, gittikçe açılır. Çaresizlik öfke yaratır dediğim gibi. Yani hani çünkü her şey size geri döndürür. Yani atıyorum çok basit bir şey diyelim ki işte e ne olsun Aklıma da gelmedi kahvaltı hazırlamak olsun hmm. mesela. Ondan sonra işte kahvaltı hazırlamak işte siz peynir seviyorsunuzdur mesela peynir e, sevdiğinizi belirtirsiniz defalarca ama o peynir bir türlü gelmez omasaya. E, bunun gibi bir şey. Artık bir yerden sonra söylemeyi kesersiniz. E, olanı yersin. O olanı, olanı yersin. yersin ya da kendin çıkarırsın. Ya da peynir almayı gidersin. Kal. Ya da peynir almayı <gülüyor> gidersin. <gülüyor> yani dolayısıyla orada e, ilişki yok aslında. Çünkü zaten narsistin kendisi de yok ya ortada. Yani bir duvarla karşı karşıyayız. Kendi korumaya çalıştığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Hı. Belki şu şeylerden bahsedilebilir. Kırılganlık mesela narsizmin en önemli şeylerinden bir tanesi. Hı. Sertliğinin sebebi aslında kırılganlığı. O kadar kırılgan ki o kırılmayı koruyabilmek için çok sert bir duvar arıyor kendine. Dolayısıyla hiçbir şey geçmiyor ona. Ne kadar önemli mi? Bir nesneyle bile hani eşleştirsek bu durumu. Çok böyle sert cisimler ufak bir darbede ne yapar? Dağılır, parçalanır. Parçalanır. Dağılır. Ama bir esnek, esnek bir çarşaf şey. yapın bir ip yapın esnek olsun hı hı. onu koparmak için sizin böyle hani şöyle yaptım resmen çiziniz mi o ipi şöyle yaptın çiftin yani bu şekilde bir çekiş. O yüzden esnemek esnek olabilmek çok önemli bir şeydir kişilik e, ilişkilerde e, bu anlamda kırılganlığınız azalır. Evet. Kendinize yaptığınız bir şeydir aslında bu değil mi? Bunu yaptığınız zaman niye alttan almış mı olacağım yani? gibi bir bakış açısıyla karşılaşıyor. Evet ama zaten bunu soran kişi esnekliğin ne demek olduğunu anlamamış evet, demektir. Yani o alttan almak değil orada gurur yapıyor o da aslında sert evet. e, demek ki. Dolayısıyla da yani orada mesela e, alttan almak değil yani şöyle sağlıklı insanlar haklılığı mesela haklılık Hı. önemli bir şeydir narsist için. Sağlıklı e, bu senin söylediğin esnekliğe sahip birisi için mesela haklı olmak o kadar önemli bir şey değildir. İletişim kurmak daha önemlidir. Anlaşılmak, anlamak daha önemlidir. Hı hı. Bir şey hatayı düzeltmek, onu fark etmek, ilişkiyi geliştirmek, ilişkiye yatırım yapmak, sevmek, sevilmek daha önemlidir. Daha doyurucudur. Da ama bir narsist için bu böyle değil. Haklılıktır orada önemli olan şey. Yani ama ben haklıyım. Ya tamam ama bu ne işimize yarayacak? Haklı olmayalım. Yani ama işte oradaki o mükemmeliyetçilik, narsizmin kendine o toz kondurmama hali, haklı olmayı zorunlu kılan bir şey. Dolayısıyla o aklılığından vazgeçebilse, yani gerçeğe temas etmeyen de bir şey narsizm. Onu da söylemekte fayda Gerçekli var. Gerçeklik karşılık hayat gerçek hayatta karşılık bulamayan e, zaten tavırları Kesinlikle. yok mu? Kesinlikle. Hep benim ailem onu görüyoruz. E, yani şimdi bir arada gireceğim. Tamam yapımcım, sevgili yapımcım diyor ki, e, narsizm diyor kadınlarda mı daha çok erkeklerde mi? Ee, bu konu biraz tartışmalı bir konu Hı. sevgili e, yapımcımız. Ee, evet, neymiş efendim? E, şöyle e, ne aslında oran olarak e, çok büyük bir farkları yok. E, fakat kadının özellikle bizim ülkemizde e, erkeğin e, şeyi kültürel olarak yetiştirilme biçimi e, narsistik görünümü daha fazla açığa çıkarıyor. E, ama şeyde teoride literatürde ve yapılan araştırmalarda anlamlı bir fark yok. Dolayısıyla kültürel bir farklılık var sadece. Bu önemli. Bizim evet. ülkemiz için geçerli olan belki görünürdeki e, durumu. Evet çünkü hani erkek çok popohlanıyor ya popohlanma da narsizme sebep olan bir şey zaten. Dolayısıyla... Ya zaten çocuk yaşta çocuk, çocuk yaşta ben şunu söylüyorum hep bir sünnet düğünü yapıyoruz çocuğa. Aman Bakın o sünnet düğünü e, o kadar tehlikeli bir şey ki o abartılar, o tahtlar, o atlar, e, o şatafat, o konukların gelip Hediyelere boğulması, yüceltmesi, erkek adam oldun sen söylemleri. Ben e, Sünnet düğünlerinin bu kadar şefkatli yapılması, e, ailede zaten e, abla kız kardeşlerden daha farklı bir varlığım. Ben neymişim ya? Evet. Sen neymişsin be abi? Yıkoymuşsun Dün Instagram'ı gördüm. <gülüyor> Çok güzel bir şarkıdır. Evet. Masrafat e, alan sonu bu e, şey şarkısı zaten bir narsiste şey yapıyor. Evet. Sen neymişsin be abi? Evet. En iyi yemeği sen yapıyorsun. Neydi şarkının da sözlerini biliyor musun? çok güzel anlatıyor. Her şeyin en iyisini o bilir, her şeyin en iyisini onu yapar. Ne kadar da ağır bir yük aslında Tuğba. Ne kadar yorucu bir şey. Yani hani onunla sürekli işte her şeyin en iyisini bilen olmak, her şeyi en doğru, her şey en iyi yapıyor olmak. Yani yapma, yapma. Hayat bu kadar zor olmamalı yani. hani sen, O kişi için çok zor aslında hayat. Çünkü hep o rolde kalmak zorunda. Hep her şeyi çok iyi yapmak zorunda. Gerçekte içten içe de biliyor aslında iyi yapmadığında. Her şeyi iyi yapamayacağında. Çünkü herkes gerçeği bilir bir Ama yerinde. cesaret et bakalım söyle Burada bir hata yaptın. Neler oluyor o akşam evde değil mi? Ee, söyle, söyleme bence. <gülüyor> söyleme. Bunu da çalışıyorum. Söylemeyin. Söyleme. Yani. Nasıl yaşarız? Söyle. Gerek yok. Söyle narsizm, narsistik biriyle bunu söylersen çatışma olur. Yani narsistik birini aynalaman lazım önce. Eğer illa bir şey söyleyeceksen onu önce bir öv. yapacak narsist bir eşi önce olan? Öveceksin onu. Öveceksin. Ne diyelim, diyelim. Ben narsistim. Allah aşkına psikodrama tamam. bu işte de. E, eyvallah. Şimdi şey yapayım ben sana. Ee, Turbacığım. <gülüyor> Şimdi konu Erkek mu? mi? Ben, Erkek olup. Ben kadınım sen erkeksin. Tamam ben erkeğim. Ya, fark etmez sen narsistsin. Tamam ben, ben narsistim Senin narsist bakalım. eşimle ilişki kurmak isteyen e, partnerim. Tamam. Ondan sonra ve bir, bir şey sana açıklamak istiyorum. Bir şey paylaşmak istiyorum seninle. Hmm. Sana dair rahatsız olduğum bir şey paylaşmak istiyorum. Ben de narsisti çok güzel oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İşte diyelim ki bu şu olsun. E, atıyorum işte... E, ben her gece sana yemek yapıyorum, her akşam sana yemek yapıyorum ama sen hiç bana eline sağlık demiyorsun. Ha, vallahi Türkiye'nin sorunu. Aynen öyle. Ah, ah. Tamam problemimiz bu ve ben sana bunu e, işlevsel bir şekilde e, şey yapacağım, e, ifade edeceğim. Hadi. Şimdi narsistle iletişim kuracağım. Tamam, Şimdi dersem ki değil. mesela yanlış şeyi iletişim biçimini gösteriyorum. Çatışma önce. olacak iletişim. Çatışma olacak Hı. iletişim biçimi. Ya ben sana her akşam yemek yapıyorum. Ondan sonra o kadar uğraşıyorum senin için. Sen kalkıp da bir eline sağlık demiyorsun. Bana ne kadar nankörsün dedim. Ya burada kalkar döver adam. Ay. Ya gerçekten şu an narsist. <gülüyor> hissettin kendi mi o, narsist. o narsistin öfkesini şey hissettin, hissettin mi? Hissettin. Sen ne diyorsun kadın? Sen ne diyorsun kadın? Tabii ki yapacaksın. Tabii ki yapacaksın. Bir küfürler, bir aşağılamalar. Ben de şunu yapıyorum, ben de bunu yapıyorum, ben de senin aynen. için bütün gün evde koştu. Bu evde ben olmasam bu ev nasıl dönecek? Gibi. Senin yaptığın, önüme getirdiğin şeyleri ben kazanıyorum. Bunları da verecek. Başa kalkma da vardır evet. çünkü onda. Kaşıkla verir, sapıyla çıkarır. Evet, aynen öyle. Ee, Tabi. Yani şimdi bu tür direkt bir şey. Şimdi narsizm için çok e, şey. Korkutucu çünkü saldırıyorsunuz. Ne? Zaten benlik benliği yatırım yapıyor hı hı. o kişi. E sen ha, onun benliği saldırıyorsun direkt olarak? Dolayısıyla bu şey yapmaz. Çalışmaz yani Çalışan bu hikayede. Çalışan yaladım. şu. Çalışan şu. E, bunun için tabi sizin de gününüzde olmanız lazım tamirin. Bak günümdeyim kahve gününü olmasına... gelmişim Şimdi, ee, akademisyen sen, olarak çok başarılı bir Sen günündesin de ben günümde <gülüyor> Doğru da var doğru. İkisi de gününde olmalı. İkisi de gününde olmalı. Evet. Özellikle bunu yapacak kişi daha da gününde olmalı. Çünkü yapacağı şey kolay bir şey değil. Yani şöyle aynalamak gerekiyor narsisti. Şimdi kendini görmek istiyor ya aynada hayran olunduğunu görmek istiyor. Şimdi o hayran olunmuş anları anlık yumuşama yaratır. O anlık yumuşamada ona böyle şey yapabilirsin. Tam Atacağın şeyi evet aynen öyle. O yumuşaklığı hissettiğin an o an içerisinde attın attın. Atamadın çark Bir et sefere. oradan. Bir dahaki sefere. <gülüyor> o da şu. Ya işte Tuğbacığım canım işte e, işte ne güzel bak bugün bugün oturduk işte birlikte yemek yiyoruz ondan sonra bana şunu yaptın çok sağ ol ya da işte ne kadar iyi bir eşsin sen ondan sonra beni bugün çok mutlu ediyorsun. Bugün ne kadar ediyorsun. yakışıklısın. Bugün ne kadar yakışıklısın ne kadar güzelsin. Bugün bir ışıltı var senin ondan bugün. Şimdi evet. ne oldu acaba? Ha, şimdi burada ne oluyor o narsist? Almak Allah. istediği hayranlığı alıyor evet. tamam mı? Güzel. Ay, o kedinin aslana dönüştüğü an. tamam mı? Evet. Çok güzel bir şey hissediyor. Yani... Tam bu anda, tam o kıvamındayken. Ne isteyeceksin? Söyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyen işler de var değil mi? Söyle efendim ne isteyeceksin bu kadar övdün beni? Evet. Ee, bu Böyle hissettirmemek lazım. Tabii canım. Olmak. Çok ince bir Samimi olmak. olmak. Çok samimi olmalı lazım aynen. E, o zaman da işte tam o sırada şunu söylemen gerekiyor. Ya işte hani yemek yaptım ama bir eline sağlık desen nasıl mutlu olurum? Bilemezsin. Çünkü senin eline sağlığın benim için çok kıymetli. Şimdi burada ooo bak. Ne kadar önemli şey. Narsist birisiyle yaşayabilirsiniz efendim. Hı. Böyle yaşarsınız. Evet. Ya yani bunu yapabiliyorsanız evet. neden? Şimdi dedi ki bana ben ona eline sağlık demezsem o çok değersiz olur. Onu değerli yapacak en değerli kişi kim? Narsist olan benim. Ben yapacağım. Bu şekilde düşünüyor. Yani sen aslında yine acziyet dilini kullanıyorsun. İşte bunu yapamıyor birçok insan. Hı -hı. Bunu yapamadığı için çatışma çıkabiliyor ya da çok üzülüyor. Halbuki bu insanın bir sorunu var. Hmm, onun sorunu, onun anladığı dille iletişim kurmam lazım. Yani geçinmek istiyorsak Yani İlgilimizi tüketici bir şey. Evet tüketici bir şey çünkü. Hı -hı. Hani bu yemek eline sağlık deme dememe mevzu kadar basit mevzular Örnekti olmayabilir. Hı -hı. Ondan çok daha ağır şeyler olabilir. Kaldırması zor olabilir. Oraları bilmiyorum. Ama seviyorsak eşimizi ve narsistik bir patolojisi olduğunu sezinliyorsak ve ona yardım etmek istiyorsak aslında. Bu sadece kendimize değil ona da yardım etmenin bir yolu. Ondan sonra e, bu tekniği böyle bir şey kullanabiliriz. Evet, eline sağlık diyebilmeyi normalleştirmenin evet. yolu. Onun evet. yerine başka şeyler de alabiliriz. Evet değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu kadar güzel anlattık ki narsist eşi, kadın erkek fark etmez bunu da söyledik. Biraz sorulara dönmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Melik Hocam çok güzel sorular var mesela. Öyle mi? biz sorumuz varmış onu hemen kulağıma söylediler. Çok merak ediyorlarmış ekibimizden de var bu soru. Para ve güç. Hı. Melek Hanımcığım evet. değil mi arıyor? Yo, yo. <gülüyor> Çok yo, yo. notlarıma baktım. Ha. Uh -huh. Para ve güç uh -huh. e ile doğru orantı mı? Yani parası ve gücü oldukça kariyerde yükseldikçe zenginleştikçe bir erkek narsizme kayar mı diye bir soru var. Çok güzel oldu bu soru çünkü 4 çeşit narsizm var aslında bundan bahsedecektim. Hı. Tam Ondan da yeri geldi. 4 çeşit narsizmden bir tanesi bu. Eğer narsistik bir yapılanması varsa kişinin yoksa zaten ne yaparsan yap o kişi narsist olmaz. Yani ne para ne şöhret ne güç ne başka bir şey ne dünyevi herhangi bir haz onu değiştirmez. Hı hı. Ama zaten narsistik bir yapılanması varsa başarı bunu tetikler. Hı hı. Başarıya bağlı narsizm diye bir şey var çünkü ondan sonra işte güç elde ettikçe para elde ettikçe ondan sonra şöhret elde ettikçe ne yaptığınız şaşırır sapıtır. Hı hı. Sonradan görme filan da diyoruz ya mesela hani biraz öyle bir şey. Yani sahip olmadığı şeylere sahip oldukça şey yapabilir, yoldan çıkabilir. Oturuşu vardır, değişir caizse. efendim yani. Oturuşu, evet. yürüyüşü değişir. Aynen öyle. Böyle bir şey. ee, ama bunun için dediğim Hı. gibi o patolojiye zaten sahip olması lazım. Tabii Sağlıklı birisi ne verirsen ver hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. O kendini bulmuş birey evet. o hani varlığını evet, var, var etmiş var, değil evet, mi? Evet var etmiş. Peki isim okumayın diyen bir izleyenimiz okay. efendim. Adım adım insan Instagram hesaplarından son belki 15-20 dakika. 20 dakika bile yok. 15 dakika değil mi? Şimdi isim isimsiz soru cevap yapalım. Hmm. Diyor ki bir izleyenim İyi iner Hanım benim sorum şu. Ben de narsist biriyle çalışıyorum ve çok zorlanıyorum. Hmm. İnsan narsist kişiyi kendine çeker mi? Onlarla karşılaşanlar kendileri mi çeker? Yani Öyle düşünüyoruz biz. Evet. Ee, uzmanlar evet uzmanlar olarak. Bunun mesela düşünme sebeplerimiz de çok... Derin aslında Şimdi belki. çocukları çekerler mesela narsistleri. Çünkü neden? Aslında o narsizmle bizim de derdimiz var. Ee, oradaki hikayeyi halletmeye çalışıyoruz Tamamlamak aslında. Ona var. yola getirmeye çalışıyoruz, hı hı. onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi iyileştirmeye çalışıyoruz en temelde. Hı hı. Yani dolayısıyla da narsistle yapacağımız herhangi bir diyalog aslında ona narsisten çok bizim faydamıza olacaktır. Ee, çok zor değilse eğer mesela böyle e, girişimlerde bulunmak iyileştirici olabilir. Hı hı. Ee, o ilişkiye sınır koymaya çalışmak. Yani kalkıp illa onunla iyi bir ilişki kurmak değil bu. Ee, yani narsist bir çalışanı varsa atıyorum onun durumunun ne olduğunu bilmiyorum ama işten çıkarabilir. Ya da işten çıkaramıyorsa eğer oradaki duygusuna bakabilir. Hı hı. Çünkü bazen çalışan borçlu hisseder, patron, patron narsiste işler biraz daha zorlaşıyor çünkü güç onun elinde olduğu için. Evet. E, yani mümkün olduğu kadar huyuna suyuna gitmek lazım ee, narsist. Para ihtiyacınız için, varsa. Para ihtiyacınız varsa. Yoksa zaten. Bence hiç çekmeyin, katlanmayın, evet. hiç e, uğraşmayın evet. yani. Yani günün 9-10 saati iş yerinde geçiyorsa ve böyle biri ise, hadi eşli akşam geliyorsun 3-5 saat diyorsun, ömür geçiriyor diyoruz Hı -hı. ama bence işlerle geçen vakit. Ben bir topladım şöyle bir akşam dedim 4-5 saat zaten yatıyoruz, uyuyoruz, kısaca kalkıyoruz, şey gidiyoruz, göremiyoruz. Görmüyoruz. Dediğimizi. Yani hani, ama patronla sabah gidiyorsun, akşam mesela ay saati ne kadar tepende de düşünsene Korkum bir de tabii eş ilişkisi yine de nispeten daha eşit bir ilişki. Hem patron tabii. olunca yani daha alt üst ilişkisi. Daha çok ezebiliyor. Daha çok ezebiliyor. Parmak daha çakarak. çok evet yani. Pekala Esma Hanım'ın sorusu. Tuba Hanım, program çok akıcı ve güzel demiş. Teşekkür ederiz böyle övgüleri de size efendim. Konuğumuzun vesilesiyle oluyor. Bizim de narsizmimiz biraz beslensin. <gülüyor> beslensin evet. <gülüyor> Sağlıklı evet. bir narsizm de var onu da söyleyelim Ondan da bahsedelim. Çünkü şöyle bir şey var. Bir takipçim bana demişti. Ben psikologların narsist olduğunu düşünüyorum demişti. Kurtarıcı oldukları için hep. Hani evet. ruhsal anlamda gibi görüyorlar kendilerini. E, haklılık payı var mı? Bence var kısmen ama. E, bir sorum olacak demiş Esma Hanım. Bir çocuğun narsist bir yetişkin olmaması için anne babaya düşen görev nedir bilgilendirir misiniz? Demiş tabii, bir de. Tabii, hangi tabii, yaş gruplarında ya da dönemde buna daha çok dikkat dikkat etmeliyiz diye eklemiş. Buyrun. Ok, yani en somut söyleyebileceğim şey bu konuda iki yani her zaman böyle ihmal işgal şeyi vardır bizde spektrumu vardır e, gelişim kuramları açısından e, bir çocuğun narsistik olmaması için e, az önce söylediğimiz o pohpohlanma hali. Hı -hı. Yani gerçekten kendi yeteneklerini kendi değerlerini e, çocuğa geri bildirmek, takdir etmek yaptığı şeyleri ama gerçekten yaptığı şeyleri takdir etmek Hı -hı. E, gerekiyor. Eğer hiç takdir edilmiyorsa çocuk narsist olur. Ya da e, yapmadığı şeyler üzerinden takdir ediliyorsa paşa oğlum benim aslan oğlum benim benim oğlum her şeyi yapar gibi böyle gerçekçi olmayan şekillerde takdir ediliyorsa eğer yine narsist olabilir. Dolayısıyla bu ikisine en e, temelde dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Yani bir çocuğu var kabul edeceğiz onun işte eksiklerini kusurlarını da yeri geldiğinde ifade edeceğiz ve değerli önemli iyi yaptığı şeyleri de ifade edeceğiz. Hayat bu denge üzerine kurulu zaten Tuğba hı hı. yani e, hayatta başarısız olduğumuz yerler de var olacak olmak zorunda. Ondan sonra iyi yaptığımız işler de var yani şunlar da iyiyim bunlar da kötüyüm ben de öyle alelade bir insanım işte e, farklılıklarımla iyiliklerimle kötülüklerimle dediğimiz yerde olgunlaşma geliyor zaten. Zaten normal insan budur. Evet normal insan, i̇nsan. budur evet. Aynen öyle. yani üstün değilim diğerlerinden e, şu açıdan üstünüm ya da sadece mesela işte atıyorum benim dil kabiliyetim çok iyidir bu açıdan yetenekliyim. Ama bu bir şey değil yani işte üstünlük Hı -hı. değil yani bu, bu konuda ben kabiliyetliyim ama şu konuda da başka bir kabiliyetli gibi. Bunlar da önemli. Evet. Şimdi bir soru var. Üzüldüm açıkçası. Bir, bir şeyler söyleyeyim ki çünkü bir de tedavisi var. Tedavisine girin diyor sevgili yapımcı ama yani tedavisi... Yapımcı da ne kadar bir taneci. Çok, yani, çok da merak ediyor. Sevdiği de bir konu bu. Ee, seviyor bu konuyu Şimdi dinlemeyi. Yapımcıya özel ayrıca bir program yapalım onun Öyle yapalım. Bence konuşalım bu. Fakat Aha. tedavi dediği zaman izleyenlerin narsizminde bir böyle mesela panik e, bozukluğu ya da işte ne bileyim kaygılı bir kişilikte tedaviler daha kolaydır. Daha somut hmm ilerler ama narsizm ve tedavi çok da söz konusu olmuyor yüzleştirmek ve o noktaya getirmek bunu söyleyeceğiz ama şu soruya bir bakalım gelirlerse olur, olur. Evet. gelmesi lazım mesele. mesele gelmesi gelmedikleri içimizde evet, olmuyor ayrılır. diyoruz eşim narsist demiş bir izleyenimiz engelli çocuğum var Hı. sorumluluğu çok az demiş Hı. ayrılmayı çok istedim Hı. hatta bir defasında denedim Hı. ama beni bırakmadı çok Bırakmaz. çaresizim ve mutsuzum hı. ne yapmalıyım demiş. Hani o narsistler var ya böyle çok güçlü görünen eyvallah olmayan. Karıt, e, erkekse gördüğüm hep böyle oluyor. Kadın boşanmak istediği zaman asla bırakmıyor. Hı hı. Bir kayıp olarak. Şimdi şimdi bir, zaten terk, terk edilir. Narsizm isteyen... için çok zaten şey bir şey. Evet. Yaralayıcı bir şey. Nasıl terk edebilir birisi onu? Buna izin veremez yani. Dolayısıyla terk edeceksen ben ederim. Ben ederim. Evet. Hı hı. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz çok sıkıntılı bir süreçte yani engelli bir çocuğu var sorumluluğu almıyor çok bunu almış narsiz bir şey, eş diyor ama tabii onların tanımıyla. Kriz çıkarsın ben bunu öneriyorum açıkçası ben insanlara kriz, kriz çıkarsın he, kriz, kriz. kriz çıkarsın. de kriz çıkarmayın demiştiniz az önce bize huyuna suyuna ee, Direkt ona yönelik kriz ve onu, onu hedef alan kriz değil evet, evlilikle huynen. ilgili. İlişki ile ilgili, gidişatla ilgili kriz çıkarmaktan bahsediyorum. Ben yapamıyorum. Biraz aşağı e, açığım. Ben yapamıyorum mesela. Ben yapamıyorum. Ben gendim, ben bunu götüremiyorum. Ben daha götüremiyorum. Fazla. Bitti artık, bitti benim gücüm. Bıraktım her şeyi bıraktım. Ev, çocuğu bırakıp gitmek mesela bir süreliğine yani tabii ki burada çocuğu ihmal etmek gibi bir şeyden bahsettiğimiz ya da çocuğa ama. bakabilecek birini bulup onu ee, evet ortamda yani bir aynen anda. öyle yani hani gerçekten bir problem olduğunu Hı -hı. hissettirecek yani çünkü bizde de şu var yani hani bırakmıyoruz bir türlü o düzeni devam ettiriyoruz yani hani orayı terk edemiyoruz suçluluk duyguları belki ağır basıyor belki sorumluluk hissimiz ağır basıyor Hı -hı. işte belki annelik e, şeyi merhameti ağır basıyor o krizi çıkarmak lazım kriz çıkmadan bir ilişki dönüşmez. Kendiliğinden dönüşmez, diğerini ikna ederek dönüşmez. Evet hı hı. bu önemli. Evet. Şimdi aslında ne geldi aklıma Biz de bizler bunu konuşuyoruz yani evlilikte hangi tür bir sıkıntı var ve o devamlıysa ve siz bıktım artık yoruldum hiçbir şey düzenle diyorsanız demek ki e, karşıdaki insan bundan rahatsızlığınızı tam anlamıyla anlamadı. Hı hı. Değil mi hı. bu önemli bir hı. şeydi. Mine Hanım demiş ki harikasınız çok keyif alıyorum sizi izlemekten etrafımdaki insanlar teşhis koymaya çalışıyorum süper bir konu demiş. Acır koymaya çalışmayın diyelim. Çok evet. güzel yazmış kendisi ama şimdi bir izleyicimiz, narsisliğin derecesi var mı? Yani anlattıklarınızın yarısına uyuyoruz uyuyoz yazmış izleyenimiz. bir <gülüyor> bakayım. Çok tatlısınız. Hı -hı. Şimdi bu dereceler var mı bu tarz? Var. Duruyorum. Var. Yani bir, narsim de bir spektrum diğer şeyler gibi. Ee, Orta az. Aynen. Ya zaten antisosyal. L kayıyor narsizmin bir ucu hatta psikoza kadar kayan şeyleri var yerleri var diyebilirim yani hiçbir şekilde empati yapmayan görmeyen etmeyen ama ara ara ya bir şey oluyor evet diyebilenler var işte mesela söylediği hanımefendinin biraz daha farkındalıklı bir şey. Yani hala yani kişilik bozukluğu dediğimiz şey daha ağır bir tablo. Hmm. Şimdi narsistik şeyler hepimizde olabilir. Evet. Yani kabul etmekte zorlandığımız durumlar, defansif olduğumuz Eleştiri haller. Eleştiri kabul edemediğimiz. E evet eleştiriden <gülüyor> çok hoşlanmadığımız anlar ondan sonra vesaireler olabilir. Bunlar narsistik e yapılar içimizdeki ama bu narsistik kişilik bozukluğumuz olduğu anlamına gelmez. Kişilik bozukluğu başka bir şey. Yani kişilik bozukluğu daha ağır bir tablo. Narsistik örgütlenme diyoruz biz ona. Narsistik örgütlenmemiz varsa hanımefendinin söylediği gibi oluyor. Narsistik bir takım arızalarımız oluyor onlarla çalışmamız gerekiyor fark edebiliyoruz onları hanımefendinin fark ettiği gibi bu çok kıymetli bir şey fark ettiğimizde değişebiliyor zaten çünkü ancak ama kişilik bozukluğu bunu fark edebilecek evet. düzeyde olmuyor çok fazla o zaten mükemmel. Ya bu tarz Ondan şeylerle siz. karşılaştığı zaman insanlar şunu düşünmeli bu narsistik. Demeyin hemen bu etiketi yapıştırmayın Tabii. bazı sorunları var kabul etmekte eleştiriye gelmekte her eleştirilemeyen insanlar narsist midir mümkün değil böyle değil bir şey mi? söyleyemeyiz Hayır. kişilik tiplerine baktığımız zaman öfkeli insanlar da gelmez eleştiriye Hı. mesela değil mi öfke sorunu olan Siver Hanım şöyle söylemiş sormuş karşısındakini aşağılamak ve değersizleştirmek onu öfkelendirmek gibi davranışları var mı narsistlerin diye Zaten en temel davranışları evet. bunlar narsistlerin yani aşağılamak ve değersizleştirmek karşındakini. Aslında e, yine bu konuda da şöyle düşünebiliriz. E, kendi aşağılık e, aşağılanma duyguları kendi değersizlik hisleriyle ilgili e, bu şey. E, onu kendi içinde taşıyamadığı için narsist her zaman mükemmel olmak zorunda. Her zaman hayran olmak zorunda kendine. Ama bu gerçek olmadığı için çünkü her zaman hayran olması bir varlık değil insan. Değil mi yani narsist? E, ne yapıyoruz? Yemek yerken ağzımızı çapırdatıyoruz mesela. Hı hı. Ondan sonra çirkin taraflarımız var. Öyle değil mi? Hepimizin hı hı. mutlaka işte beğenmediğimiz gözümüzde, burnumuzda. işte benim kulağım kepçedir mesela. Hı hı. Ondan sonra <gülüyor> yani böyle kusurlarımız var yani insanoğlu kusurlu bir varlık. Dolayısıyla e, şimdi bu kusuru görmeye tahammülü olmayan kişiye biz narsist diyoruz. Şimdi bu kusura temas etme anı geldiğinde bir narsistin e, o içindeki değersizlik o kadar onu yakar ki karşı tarafa atmak ister bunu. Kendi kusursuz kalır böylece anlatabildim mi? Onu değersizleştirir. Şimdi değersizleştirmenin dinamiği bu. Aslında değersiz hissettiği şey kendisi. O <gülüyor> hayatı ee, oh ben temizim sensin pis olan. Kepçe sensin ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar e, bariz belli özellikleri var ki peki yaşanabilir mi? Birisi demiş ki evlat ise peki geçici mi bu durum diyor. Yani evlat bununla... ise kendimize bakacağız. Çünkü <gülüyor> bir narsist kolay yetişmiyor. <gülüyor> ya, ee, bir narsist ancak bir narsist yetiştirebilir. Çünkü o, o yüzden ya hayır bende bu anlattıklarınız özel Ama ergenlikle karıştırılıyor. Olabilir. Bence. De. Ee, yani yani 13-14 yaşında bir narsistin yaklaşımlarını görebilirsiniz ergenlikte. o yani yaşlarda sizin tanısı konmaz. Evet. Yani yetişkin evet. olması lazım ha, kişinin bunu tanı da söyleyelim. alabilmesi. söyleyelim. Yetişkin için. derken hangi yaş aralığında biz narsist tanısını koyuyoruz? Vallahi bence 20-25 şeke kadar beklemek lazım. Çünkü ancak o zamana kadar oturuyor kişi. Yani belli başlı o ergenliğin geçip bir yetişkinliğe adım atıp olması gerekiyor ki biz şunu bilelim yani artık evet kemikleşmiş ve bu böyle hep böyle artık hani değişen düzenen bir şey yok. İyi zamanda da narsis, kötü zamanda da hayatında. Ergenlik sonrası artık zaten biz şeyi söylüyoruz yani ergenlik çok böyle şey bir dönem ee, nasıl diyeyim değişime e, zemin Hazırlayan bir dönem. Değişime insanların açık olduğu bir dönem. Orada varsa böyle bir yapı bu tanıyı koymadan müdahale etmek gerekir. Ne yapılabileceğine bakmak gerekir. O kişiyle daha fazla vakit geçirmek, belki o kişinin iç dünyasına inmesine yardım etmek, fark ettirmek. O yapıyı başta söylediğimiz gibi hani esneklik dedin ya o katı halden biraz daha esnek hale, daha böyle yorulabilir bir hamur kıvamına getirmek gerekiyor ununu, suyunu, tuzunu ekleyerek. Ya hamuru yoğurdukça olur evet, olacak Aynen öyle. Şey değil ee, tamam. Ama orası geçtiğinde, ergenlik bittiğinde... Kemikleşmeye başlıyor. Yaş arttıkça da daha da kemikleşiyor. Yani 30 yaşında biriyle mesela 50 yaşında biri çok farklı birbirinden. Danışanlarda da bunu görüyoruz. Evet. Yani 25-30 yaşlarıyla çok daha rahat çalışırken 50-55-60 yaşlarla çalışmak neredeyse artık imkansız hale gelebiliyor. Bunlar önemliydi. Bitti bitti mi? Değil. Ya, bitti. Su gibi. Ya böyle su gibi geçiyor ha. gidiyor ama çok güzeldi. Sorular vardı bana kızmasınlar, gücenmesinler kıymetli izleyenlerimiz. Vaktim daraldı. Bitti hatta. O yüzden e, olabildiğince soruları da genel itibariyle aldık. Söyleyeceğim bir şey varsa bir dakikalık bir belki mesaj izleyenlerimize. Bugünün konusuna Notlarımı dair. E, vardır senin notlarına bir şey. Var. Efendim bu arada ben e, Melik Hanım bakarken notuna e, Melik Aslan Benzer kullanıcı adı Instagram'da takibi alabilirsiniz. Çok güzel paylaşımları oluyor. Oradan e, onu bu önerilerle de bulunmuş olayım. Adım adım insan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Öyle takipsiz beğeniler almayalım lütfen diyelim. Ve efendim ben son cümle olarak belki bir temenni, bir dilek ve bugüne dair mesajınız nedir izleyenler? Aslında şöyle tam narsizmden de bahsetmişken narsizm aslında en temelde bir tanrılık iddiası. Yani doğduğu anda bebeğin hissettiği şey ben tanrıyım ama tam da bebek gibi aslında müthiş de aciz bir varlık. Yani tanrı gibi hissediyor ama fizyolojik gücü. Aslında tanrı olmaya e, yeterli değil ve müthiş bir acizlik halinde. Evet. Yani Dolayısıyla bir yanımız e, e, bu tanrısallığı hissederken bir taraftan da bu kadar güçsüz olmanın adı aslında narsizm. Çok güzel tanrısı, e, harika. Yani dolayısıyla e, burada dengeyi kurmak gerekiyor. Bir takım güçlerimiz var bu hayatta, bütünüyle güçsüz değiliz, e, Yapabilirdiklerimiz var. Ama e, her şeyi de başaramayız, her şeyi de halledemeyiz e, ve zayıf varlıklarız, kusurlu varlıklarız. Bunu birleştirebildiğimiz zaman ancak e, Sağ sağlıklı bir birey olacağız, iyi ilişkiler kuracağız, seveceğiz, sevileceğiz, yardım alacağız, yardım edeceğiz. Karşılıklı birbirimizi besleyebileceğimiz e, ilişkilere doğru yol alacağız. O yüzden zayıflıklarınızdan korkmayınız e, lütfen. E, Hı -hı. Zayıflıklar aslında bizim insan olduğumuzu, kul olduğumuzu. Gücümüzü hatta bunu kabul edebilmek de bir güçtür. Narsist gerçeği kabul edemez, narsist zayıf olduğunu kabul edemez. E, narsist bırakmayı, bırakılmayı, acıyı kabul edemez. E, Acı hayatınızda yer açın diyorum. Evet, şahane güzel mesajlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün çok kıymetli bir konuydu. Kıymetli bilgiler de aldık. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum efendim bu güzel davet ve sohbet için, ağırlanma için. Çok güzeldi gerçekten. Sizler de keyif aldımışsınızdır diye umut ediyorum. Hafta sonu tekrar var biliyorsunuz. Bugün perşembe günlerden ve pazar günü bu yayının tekrarını izleyeceksiniz. Ve efendim bugün de bize aylan sürenin sonuna geldik. Ben de bugünün ve bu haftanın mesajını vermek isterim ki lütfen çocuklarımızı yetiştirirken onların korkularıyla yüzleşmesini yapamadıklarının olabileceğini normalleştirerek yetiştirirsek Geleceğin sağlıklı nesillerini de yetiştirmiş olacağız diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.